Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikte olmaktan mutluyuz. Bu arada da mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen programda neredeyse hiç sesim çıkmıyordu. Bir operasyon geçirdim. Ve e, şimdi gayet güzel. E, bunu da ayrıca sizinle paylaşmak istedim doğrusu. Mesajlarınıza teşekkür ediyorum. Efendim bu haftaki konuğumuz şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Hilmi Zafer Şahin. Sayın Hilmi Zafer Şahin. E, kendisi de, e, yılların dostluğumuza güvenerek, e, yola çıkarak ismiyle hitap edeceğim elbette ki. E, Zaferciğim hoş geldin. Hoş bulduk. E, bütün... <gülüyor> Eczacılara da selamlar, sevgiler. Bu arada sana da geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum dostum. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, şehir tiyatrolarının e, bu sezon sahneleyeceği ve hala sahnede olan oyunlarından söz edeceğiz. E, ben burada hemen sözü e, Genel Sanat Yönetmenimiz Sayın Hilmi Zafer Şahin'e bırakıyorum hemen. Hepinizin bildiği gibi şehir tiyatrolarından başlayıp Türk tiyatrosunu sarıp sarmalayan bir süreçte tiyatro ülkenin gündemine geldi ve tartışılır hale geldi. Bu dönemde e, ben de görev aldım. 20 Nisan'dan beri görevdeyim. E, umarım önümüzdeki yıllar adına da e, bu sezon adına da tiyatro seyircilerine bir şeyler ulaştırıp tiyatroyu e, genel tartışılır, da, tartışılır olmaktan çıkartıp oyunlarla ilgili, repertuarla ilgili yaptığımız işle ilgili tartışılır hale getiririz. Doğrusu da bu. Sanattan söz ediyorsak değil mi? Altı. 6 Altı da gökyüzü de sanatsal olması zorundu... ...yani boşa vakit kaybedecek vaktimiz de yok aslında... ...belki de bütün e, sanat alanlarının da e, durumu bu... ...yani yaptığımız işte var olan bir yerden geliyoruz... E, ...varoluşumuz yaptığımız işle tanımlanıyor... E, ...biz de bu sezonda e, yaptığımız işle tanımlanarak yürümek de istiyoruz... E, ...sanırım İstanbul'u tiyatro severler de bu konuda ilgi gösterecek... ...bunun içinde birçok adım attık... ...bunlardan bir tanesi... E, ...şehir tiyatrosunun geleneğinde olan... ...ama e, zaman zaman... ...gündeme getirilen ama zaman... ...çoğu kez de göz ardı edilen... ...yeni yazarlara kavuşmak... ...yeni yazarlarla... bu e, ...repertüvarı düzenlemek... E, ...çabasına... ...biz bu yıl ağırlıklı olarak... ...yer vermeye çalıştık... ...ve Türk tiyatrosuna da... ...umarım e, yeni yazar arkadaşları... ...kazandıracağız... ...ve Şehir Tiyatrosu'nun en iyi oyuncuları, en iyi yönetmenleri e, bu alana büyük katkılar verecekler. Valla bir oyun yazarı olarak, doğrusu e, bunu duymaktan son derece mutluyum. Yıllar yılı Tiyatro Yazarlar Derneği'nde bunun mücadelesini verdik. Sen de çok yakından, elbette ki yılların yılı biliyorsun. E, fakat çok da başarılı olamadık doğrusu. Nedense hep bir engel engeller hep önünde yeni yazarların. Ama şimdi bak şehir tiyatro, genel sanat yönetmeni ağzından bunu duymak hakikaten kıvanç verici bir şey. Bunun en önemli nedeni herhalde şey olsa göre Kaygun'un... E, ...bilinen yazarları, denenmiş yazarları, e, onların yapıtlarını bu dünyadan ya da ülkemizden olabilir... ...gündeme getirmek... E, Genel sanat yönetmenleri iç, için e, hem seyirci anlamında hem halkla ilişkiler anlamında hem de ne denir basın e, ya da gündeme gelmek anlamında önemli bir yerde duruyor. Ancak ben kamuk tiyatrolarının ağırlıklı olarak yeni yazarlara, yeni yönetmenlere, yeni sahne tasarımcılarına hatta, hatta yeni oyunculara katkı veren bir yerde durmasından yanayım e, ve... Umarım bunda da başarılı oluruz. Ya çok sevindirici bir şey. Başarılı olacağınız da kesin. Yani böyle bir dilekle yola çıkıldığının niçin başarılı olunmasın. Mutluluk verici bir şey. Bu başlangıç için de iyi oldu doğrusu programın. Sevindirici bir şey. Yeni yazarlarımızı şimdiden kutluyoruz. Çünkü sahnede kendi eserini görmezse... ...ilerleme de olmaz. Kendi sınayacak, kendini deneyecek. Bunu, bunun için de... Ee, ya... Şu arkadaşımıza da görev verelim bu genç yazarı yapsın değil e, gerçekten deneyimli e, yönetmen arkadaşlarımızla çalışmasını, deneyimli dramaturk ve oyuncu arkadaşlarımızla çalışmalarını sağlamaya çabalıyoruz bu çok konuda güzel, da. Çok güzel. Şimdi ee, sahnelerimize istersen geçelim Zaferciğim. Biz <gülüyor> 3 Ekim'de e, perdelerimizi açtık. <gülüyor> Ekim ayı adına bakarsak. E, Üç tane büyük oyun, bir tane de çocuk oyunu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi büyük oyunlardan Anton Çehov'un Vişne Bahçesi, Engin Alkan'ın rejisiyle geldi. Ve Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde seyirciyle buluşan bu oyunumuz geniş yiliği yi gördü. Gene aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner sahnesinde Türk tiyatrosunda yıldızı parlayan Sırp yazar Dušan Kovaciv için evet. Dar ayakkabıyla yaşamak oyunu Nurullah Tuncer'in Rejisiyle gündeme geldi ee, O da e, Geniş ilgi gördü Umarım bu ilgi önümüzdeki aylarda da Bu oyunumuzun taşındığı Diğer sahnelerde de e, Devam edecek evet. Bunun yanı sıra e, Bugün e, itibariyle baktığımızda Dün başlayan e, Samuel Beckett'ın Oyun adlı oyunu Shayka Tekant e, rejisiyle Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde e, bu oyun İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlemiş olduğu uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde büyük ilgi, gör, iyi ilgi görmüştü, büyük ilgi görmüştü ki e, uluslararası pek çok festivalden de bu oyunla ilgili davet de aldık. E, bu çalışma e, bu hafta içinde. Kadıköy İş'e pardon, Arbiye Ertuğ sahnesinde izlenebilir. O da bizim kentsel yaşamımıza başka bir yerden bakıyor. Vişne Bahçesi'ni belki biraz söz edeyim e, isterseniz. Lütfen, lütfen. E, Anton Çeoğlu'nun klasik yapıtı bir çeşit kapitalizm karşısında e, direnemeyen aristokrasinin, kaybolan aristok Rus aristokrasisinin e, bir Vişne Bahçesi gerçeğinde e, karşılığını arayan bir oyun. Engin Alkan'ın da çok özgün bir yorumu diyebileceğim bir oyun bravo. ki diğer bu ay içinde oynayan İstanbul Efendisi ve şark dişçisinde de hep özgün yorumlarını e, seyretmiştik. Evet. Evet. E, Engin Alkan'ın bu da e, bu ay anlamında e, yine bir özgün oyunla seyirciyle buluşturduk Vişne Bahçesi'ni. E, bilindik klasik anlatımının dışında. Çok güzel. Dar ayakkabıyla yaşamak konu olarak baktığımızda özelleştirme gerçeğine karşı açlık grevine giden e, işçilerin bir grup işçinin daha doğrusu fabrikada medyanın deyim yerinde ise bir parçası olmaları. Ve artık insanların açlığının da ölümünün de alınır satılır olması üzerine kurgulanmış bir oyun. Ee, sanıyorum e, İstanbul'u tiyatro severler Kadıköy'deki gibi bu ilgilerini önümüzdeki ayda da devam ettirirler. Evet. Oyun adlı oyun e, Samuel Beckett'ın e, pek çok kez yurt dışında sahnelenmiş bir oyunu. E, oyun... E, kentsel yaşamdaki insanların hem birbirine yakınmış gibi duran hem de birbirlerinden uzak olan yaşantıları üzerine kurgulanmış. E, hepimiz aynı apartmanda yaşıyoruz ama kimle konuşuyoruz diye sorduğumuzda oyun adlı oyunda bunun yanıtı belli. Hepimizin konuştukları, ilgilendikleri aynı olmasına rağmen birbirimizi asla tanımıyoruz. Evet. E, birbirimizden uzağız öyle rastgele selamlaşmaların ya da kapı açmaların dışında o apartmanlarda buluşamıyoruz. Ee, şayka da e, bu oyunla buna parmak basıyor. Bir çeşit yalnızlığımızı tiyatroda yalnızlıktan çıkarıp bir buluşmaya dönüştürüyor. Evet Şayka Tekant'ı yani Beket üzerine böyle özel bir ilgisi olan bir sanatçımız. Doğrusu e, çok da e, yerinde olmuş doğrusu yönetmen seçimi. Ee, diğer bir oyunumuz çocuk oyunu. Ee, geçen hafta Cumartesi günü 13 Ekim'den itibaren gündeme geldi. Ali Baba ve 40 Haramiler Can Doğan'ın yazıp yönettiği bir oyun. Bu oyunda sonuç olarak bakıldığında emek vermeden kazanmanın, çarçur etmenin, haramiliğe soyunmanın eleştirisini yapıyor. Sanırım çocuk oyuncular bu geçtiğimiz hafta sonunda izlediğimiz gibi bu keyfi almaya devam ederler. Evet. Şey, geçen seneden e, devam eden oyunlarımız illaki vardır Pek çok oyunumuz devam evet. ediyor i̇şte, Surnami'yi oynamıştık geçen yıl Azizlesin Ona devam mi? ediyoruz evet. Geçen yılın sonunda Henrik İpsen'in Hedda Gabler adlı oyununu Emre Koyuncuoğlu sahnelemişti evet. e, Oyunda önümüzdeki haftada Bütün ve bayram boyunca da Ay sonuna kadar Harbiye'de devam edecek olan oyunumuz e, Hedda Gabler oyununda da e, Ibsen'de olduğu gibi Kadının, erkeğin konumlanışı, insanın yani 1900'lerin başındaki bir sürecin kadına ve erkeğe erk olarak, güç olarak yansımasının sonuçlarını anlatıyor ki. E, İpse'nin diğer oyunlarında da gözlediğimiz o insan ilişkileri ve kapitalizm karşısında çözülen orta sınıfın ilişkilerini ...gözler önüne seriyor o e, Epey bir süreden beri e, oynamamıştı. sahnelerimize yer almamıştı evet. doğrusu. O da çok iyi e, bir seçim bence. E, zaten bir yanıyla da şehir tiyatrosu klasikleri gündeme getirirken de buna dikkat ediyor. Bazen yakın tarih ya da uzak tarihte e, elimizden kaçan klasikleri... Evet. ...yeniden Türk seyircisiyle buluşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra gönlümdeki Osman Hamdi... ...var bayram haftasında oynayacak olan... ...o da e, Osman Hamdi'nin... ...dünyasına bir yolculuğa çıkartıyor... ...Gülsün Sire'nin... E, evet. ...anlatımıyla... ...İsmet Kürtay ödül de aldı... aldı. ...evet... evet. evet. E, ...Engin Gürmen'in rejisiyle... E, ...yine Duşan Kovaciv için... ...İntiharın genel provası... ...ilgi çekecek bir oyun... E, ...bayram süresince... ...o süreç içinde... ...Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum... ...adlı oyun... Ee, e ni Simon'ın Hollywood yollarını anlattığı bu yani bir diğer yanıyla da e, baba kız ilişkisini sorguladığı güzel bir. Köprüdeyim aşağı. Tuna köprüsünde. Köprüdenleme yapıyorum. Şimdi köprüden atlayıp dünyadaki yolculuğumu sonlandıracağım. Sana söyleyemediğim her şeyi bu mektuba yazdım. Hazır mısın? Köprünün altına alını yerleştirdim. Niye burayı seçtin? Niye bu köprü? Burası bana ait. Ya... Aşkım! Aşkım ne yapıyorsun aşkım ha? Ne yapıyorsun aşkım? Böyle arınmaya temel vermemiş değil. Kardeşim nerede? Siz kimsiniz beyefendi? Sen balıkçı mısın? Evet. Balıkçı! Kardeşim lütfen da. 80 cm uzunluğunda sandviç yaptım. Biraz almaz mısınız? Ben 5-6 cm alayım. Hikaye biraz garip. Sarsılmamın için sana bir kısmını ödeyeceğim. Ben önce konu nedir diye kendime bir sorarım. Sonra konuyu kavradıktan sonra dönüp size sesin sorununuzluğu nedir diye sorarım. Siz o zaman cevaplasınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tabii ki. 100 baştan alıyorum. Nefes alalım. Eğer siz olmasanız kim hakim'e bize bir bakın diyecek? Kim bu kardeşler bize bunları yaptı diye haykıracak? Ben size şunları söyleyeceğim. Hakim Bey, kardeşlerimin bu yüz kurbanını görüyor musunuz? Gün bugündür. Hepsinin yerini hak ettim. Mümkünse öldürelim. Diye. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bir oyunumuz İstanbul'a hatırası. Kurtuluş Savaşı ile onun hemen öncesindeki Birinci Dünya Savaşı sürecindeki İstanbul'da olup bitenler üzerine müzikli bir yanıyla da keyifli. Ama ardında da o gerçeği tiyatro sahnelerindeki insanların yaşantılarından yola çıkartan, çıkarak anlatan bir oyun. Güzel. Zırhlı Kurt adlı oyunumuz var. Ee, yine bayramda sahnelenecek olan bu da Avcı Mehmet öyküsünü Tarık, Tarık Günerse'nin e, anlatımıyla sahneye taşıyor e, Erol Keskin de yönetmen İstanbul Hatırası'nın yönetmeni de Tarık oldu. Evet. bir başka oyunumuz e, Türk Tiyatrosu'nun çok sevdiği beğenilen bir oyun Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Aziz Nesi'nin yazdığı bu oyun e, ayrıca evet. roman olarak da keyif veren televizyona Dizi olarak evet, yansıyan evet, evet, evet, evet. E, Bu oyun o, e, Kenan Işık'ın rejisiyle Sahnelerimizde olacak Bir başka oyunumuz Ya abi sen ne zaman tezkere alacaksın ya? Bola sunma hiç kardeş haydi. Abi hiç öyle <gülüyor> testere verilir mi? Askerliğe yaptığına dair bir belge vereceğiz. Nüfusunu aldığında şu bende çıkacağız. Ne yaptım ben? Şehit tiyatroları bunun dışında Mehmet Murat İldan'ın yeni yazar olarak Büyünün Gözleri adlı oyununu sahneye taşıyor. Bu oyunda Kasım ayı ortasında Fatih'te seyirciyle buluşacak çok... ee, Hülya Karakaş... Yazarıyla e... tanışmıştım çok başarılı. Ee, bu bu oyunu bilmiyorum ama başka oyunla iki oyununu okumuştum gerçekten çok başarılı bir yazar çok güzel bir seçim. Ee, biz de çok beğendik Murat Ildan'ı ee, ve bu oyunda bir yanıyla bugün anlatırken diğer yanıyla da bizi Rönesansın sonuna 1600'lerin başlarına götürüyor. ...inanç ve bilim gerçeğini de e, tartışıyor. Buradaki büyük kavramı da birazcık orada bir yerde duruyor. E, hangisi güçlüdür hayatımızda, belirleyicidir? <gülüyor> Onu aristokrasinin e, çöküşü ve akıl çağının başlangıcında sorguluyor. Diğer oyun ise e, Fehime Seven'in yazdığı Türkiye Kayası adlı oyun. E, bu oyunumuzda Bulgaristan'dan e, buradaki konu e, Akrabalarını ziyarete gelen bir ailenin sınırda araçlarının geçmesinin artık e, yasal koşulunun kalktığı bir e, dönemde iki sınırın arasında kalışlarının öyküsü ve buna da e, her iki dünyadan yani Türkiye'den ve Bulgaristan'dan e, bakışı gözlüyoruz bu oyunda genç bir yazarı kazandırıyor ee, ...bildiğim kadarıyla 18 ya da 19 yaşında tanıştığında ve biz bu yazarımızda da daha önceki e, çalışmalar da yapıldı. E, başka tiyatro topluluklarıyla birlikte de e, iki yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk. Brav. Yani bir çeşit atölye çalışmasıyla gündeme gelen bir yapıt. Bunu da Şükrü Türen e, sahne ediyor, e, sahneye çıkartıyor. O da... E, Aralık ayının başında seyirciyle buluşacak yeni bir oyun. Şimdi sınır deyince sözünü balla kesiyorum Zaferci. Bu Makadonya Devlet Tiyatrosu'na misafir gitmişken benim oyun, oyunumu oynuyorlardı. Orada Zekir Sipa'yı tanırsın oyuncularından. Eski oyunculardan biridir. Şeyi anlattı, bu oyunu anlatırken aklıma geldi. Yugoslavya parçalanmadan önce annesi Kosova bölgesinde oturuyor. Kendisi de Üsküp'te oyun tiyatrodan dolayı. E parçalanınca bu sefer gidiyor annesini görmeye Diyorlar ki pasaportsuz giremezsin. Burası ayrı bir devlet. Anası kalıyor Kosova'da kendi kaldı Üsküpte. Şimdi aklıma o geldi. Yani e, bu da birazcık öyle bir yerde. İşte araçlarının bir saat önce Türkiye'ye girişi yasaklanmasına ya. ötürü sınırda kalmış bir e, Bulgaristan yurttaşımız... E, ...soydaşımız... Hı hı. E, ...o ailenin öyküsü... ...güzel bir konu bulmuş, çok güzel, güzel bir konu e, ...ve bulmuş. o dili de, o çevreyi de çok iyi bilen bir yazar... E, ...diğer bir oyunumuz... ...radyonun içindekiler... ...Cenk Gündoğdu... E, ...şair kimliğiyle ve... E, ...antolojiler hı hı. düzenleme yanıyla da... ...Cenk'i tanıyoruz... Hı hı. E, ...radyonun içindekiler ise bir... E, ...bölge yarası diyebileceğimiz... ...yerde duruyor... ...bir geminin içinde mülteci olan... Orta Doğulu insanların dünyalarını anlatıyor ama o işten büyük para, paralar kazanan ya da aracı olan kişilerin de başka bir dünyası olduğunu aslında bu mülteci sorununun nasıl büyük bir yara olduğunu, nasıl kandırmalara açık olduğunu, uluslararası sermayenin ya da güçlerinin bunun nasıl bir parçası olduklarını anlatan bir gemi güvertesinden yola çıkıp bir ailenin çocuk odasına uzanan bir süreçte çok güzel. Çok güzel. iyi bir çalışma. Dünyanın bir sorunu bu. Yani evet el atması olması da yazarın hakikaten güzel bir şey. Bir de bir ay kadar önce biliyorsunuz böyle bir süreç yaşadık Ege evet. denizinde. Mültecilerin öldüğü işte bir süreç de yaşandı evet. ki bu yarada çok daha kanaması evet. devam eden bir yerde duruyor. Diğer bir oyunumuz Firuze Engin'in Hıdrellez oyunu. Hıdrellez oyun e, bir yanıyla romanların yaşamını gündeme getiriyor. Ancak 12 Eylül gerçeğinde. E, 12 Eylül gerçeğinde e, romanların arasında bulunan bir gencin e, oradaki renkli hayata katılımı ve bu renkli hayattan yola çıkıp kendine bir yol buluşunun... E, Ülkeyle karşı karşıya gelişinin öyküsü Güzel Diğer bir başka oyunumuz Sinan Bayraktar'ın Define Name Bu çok e, Anımsadığım kadarıyla Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından Sahnelenmişti evet, evet. E, e, Bu oyunumuz Bir kağıt parçasından Zaman zaman gazete haberi olarak Okuduğumuz işte define arama sürecinin Ve ertesi gün zengin olma Derdine düşmenin Eleştirisini gündeme getiren Ama Trakya gerçeğinin de, de altını çizen Yakın coğrafyamızın e, bir öyküsünü anlatıyor Diğer bir oyunumuz Yuvaya Dönmek Yuvaya Dönmek bir çeşit bizim önümüzde proje olarak duran bir oyun e, Genç günlerde 28. genç günlerde Mayıs ayında e, Bu oyun sahnelendi Ve biz de oyunu çok beğendik Bir İtalyan e, yönetmen yazarın ...Alexandre Paloetti'nin bir çalışmasıydı bu. O da bir romandan oyunlaştırmıştı. Hmm, hmm. Bu oyunda bizim 1924 gerçeğine dönüşümüzü sağlıyor. O dönemdeki mübadele sorununa parmak basıyor. Ama şimdiye kadar Türk sinemasında, Türk tiyatrosunda ya da roman olarak bakıldığında... ...daha çok buradan giden... Rum yurttaşlarımızın Öyküleri gündeme gelirdi Ege kıyılarından evet. ya da İstanbul'dan ya da Karadeniz'den Burada ise oradan gelen Türklerin öyküsü Güzel. ağırlıklı Ama onları da öteki Tarafı da anlatan Oradaki bitene de Bakan bir yerde duruyor Bir İtalyan yazar yönetmenin Gözünden bir projelendirdiğimiz Bir çalışma Güzel. Diğer bir çalışma ee, Vasıf Öngören'in e, Bir çeşit Türk klasiği Diyebileceğimiz Kesinlikle. yapıtı e, Zengin mutfağı Kızı Aslı Öngören Sahneye koyuyor Oo, O güzel, da e, 15-16 Haziran Olaylarının e, Olduğu günlerde Bir zengin mutfağında Geçen e, kendi e, Duruşlarını Sınıfsal bilinçlerini sorgulamamış insanların. Ee, ...hayatın kendi içinde... ...karşı karşıya gelişlerini... ...alt sınıf insanların e, ...dışarıda olup bitenlere karşı duyarsızlığı... ...ama birbirlerini... ...yemelerinin e, öyküsünü... ...anlatan güzel müthiş, bir oyun. Müthiş bir oyun, müthiş bir oyun. Diğer... Şehir tiyatroları o daha önce, bunu yıllar önce... Evet. ...seyretmiştim yani harika... ...o da çok 70 güzeldi. Yıllarda... 70'li o... yıllarda. Zannederim Başar Sabuncu yönetmişti galiba. Olabilir. Evet, ee, evet. E, Kösem Surtan... E, ...sahnelemeyi düşünüyoruz. Bu yıl... E, ...Turan Oflazoğlu'nun... ...görkemli bir yapıtı... E, ...güncel olandan... ...tarihsel olana uzanan... ...anlatımıyla... ...Turan Oflazoğlu... ...sanıyorum bize Engin ile harika ...bir şeylere de ulaştıracaktır. Harika. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdilik bizim genelde... ...durduğumuz yer bu... ...ama bunun yanı sıra... E, ...Şubat ayından sonra... ...yeni oyunlarla ilgili bir çalışma yapacağız... Ee, şimdiden belki söylemekte yarar var mı onu bilmiyorum da edebiyat ve tiyatro ilişkisi e, önümüzdeki e, sezonumuzun belirleyici unsurlarından Çok birisi güzel. olacak. Harika, harika, harika. Ee, şimdi e, çocuk oyunları e, bir oyundan söz ettik yeni, e, devam eden çocuk oyunlarımız var mı? Ee, yeni birkaç tane daha çocuk oyunumuz olacak. Bunlardan bir tanesi e, Damlaların Dansı. Suyun evrimini anlatan, doğayla buluşmasını anlatan hmm. ve giderek çoğaldıkça da e, suyun gücünün ne olabileceğini sorgulayan e, bir çalışma. E, bunun yanı sıra e, Karagöz Tatlıcı diye geleneksel tiyatroya yöneldiğimiz bir oyunumuz var. E, bu da bizi e, bir yanıyla şeyle buluşturuyor. Dekorlarından ötürü sıkıntı çektiğimiz sahnelerde oyun Çocuk oyunları sahneleme iyi gündeme getiriyor. Bir başka oyunumuz e, Kedi ile Paylaço. O da yakın dönemde e, seyirciyle, e, çocuk seyirciyle buluşacak bir başka oyunumuz. E, Ege Işın yazdığı e, Harikalar e, Mutfağı e, bu oyun. Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt'ta yine bir kukla tiyatrosu örneği. O gündeme gelecek. Ardından da e, Köyün yargıcını sahnelemeyi planlıyoruz. Çok güzel. Ee, şimdi <gülüyor> Şubat'ta mı ikinci dönem? ya yani ee, Takvim ikinci dönem, takvim Şubat mı mıydı? Şubat'ta daha çok ben e, yani yıl sonuna bırakmadan hı hı. E, Şubat ayında genel anlamda e, çerçeveyi çizmek istiyorum. Çünkü e, bir yanıyla da Dramaturk kimliğinden geldiğimiz için yapmak istediklerim genel anlamda kafamda, evet. yalnızca çalışma grubundan bunun seyirci karşılığının halkla ilişkiler karşılığının ya da e, bizim belli bir tema oluşturmamızın karşılığının ne olacağını paylaşmak olacak. Evet, evet. Çok güzel, çok renkli bir repertuar doğrusu. Şimdi geçen seneden e, devam eden oyunlarımızdan gene biraz söz edelim. Kaçından söz oyun... ettik ama. Onlardan devam eden oyunlarımız, demin bazılarının adlarını aldım. Hı hı hı. Ee, bir tanesi Skarmeta'nın yazdığı, Ragıp Yavuz'un sahneye koyduğu, Neruda'nın yaşamından bir bölümün aktarıldığı, ateşli Sapır. Bunu postacı olarak da e, evet. sinemada evet, çok e, harika büyük bir büyük bir beğeniyle izledi e, sanatseverler... ...Metaforlar Bilges... oyunu. Evet, <gülüyor> harika bir ee, oyun. Bilge Süerenus'un yazdığı. Ee, Hüseyin Köroğlu'nun sahneye koyduğu arka bahçe. Ee, yine e, Dušan Kovačević'in buluşma yeri. Eee Tuncer Cücenoğlu'nun e, çığa oyun. Ee, dünyanın ortasında bir yer özen yula. Ee, doğum günü partisi e, bu dönemde yani ilgi gördüğü için de bir yanıyla e, devam edecek bir oyun Harut Bin Bintr'e evet. E, bir başka oyun, Kabere. E, e, çok tanınmış, Layze Minelli ile de doğru açıkmış bir müzikal. Evet, evet, evet. evet. ile sahnelenecek. Çok iyi, çok iyi. E, Cemal yazdığı, Ekrem Reştire'in sözlerini yazdığı... ...Cemal Reştire'in bestelediği, bestelediği evet. e, lüks hayat... Kaçıncı yılı lüks şimdi? 28. yılı. Harikalı bir şey. Bir başka oyunumuz... E, ...Savaş Dinçel'in yazdığı... ...meraklısı için öyle bir hikaye. E, Perşembe'nin hanımları... ...Lola Belon'un... ...Engin Gürmen rejisiyle... ...karşımızda olacak bir başka oyunu. Surnameden söz etmiştim. Hı hı. E, bu oyunumuzda... ...Yiğit Sertdemir'in yazıp yönettiği bir oyun, Osmanlı eğlencelerine yolculuğa çıkartıyor. Bunlar bizim devam eden, demin adını anmadığım oyunlar anlamında e, oyunlarımızdan bazıları. Evet. Şehir tiyatrolarımız yıllar yılı Türk klasiklerine de çok önem veren bir tiyatromuz oldu. Bunu kendisi ödev bilmiş ve çok başarılı da olmuş bir tiyatromuz, bunu biliyoruz. Türk klasikleri konusunda neler söylersin Seferci? E, bu konuda e, üç yıldır seyircinin hiç ilgisini eksiltmediği Engin Alkan e, rejisiyle sahnelenen İstanbul Efendisi bunda önemli bir yer tutuyor. Evet. Demin adını andığımız Yüksayat gibi umarım onun da e, yıllara dayanan bir süreçte karşılığı e, tiyatro severler için olur. E, İstanbul Efendisi bir yanıyla Osmanlı bürokrasi gerçeğini anlatırken yanıyla da aslında o çürümenin başlangıç noktasına da dikkat çekiyor. Evet. Hepimizin de e, bu anlamda tarihe bakmanın nasıl olduğunu öğreten bir oyun. Engin Alkan da bunu kendine özgün rejisiyle... E, ...yalnızca bu rejide tek başına sahne düzeni yok... ...onun ötesinde makyajlar ve arka plandaki dekorlarla da bunu karşılayan bir yerde duruyor... Yepyeni bir bakış sunuyor Cengiz Halkan. Bu önemli bir çalışma. Geçen haftaki yandım üç gece devam ediyor. Ay olur mu iki gözün yani bir arak atmasını... ...en damlı çaldım daimdine uydurmasını öğretinceye kadar... ...Aklı Karay'ı seçiyorum ayol. Özleler oh, o her gönülde o azı... var mı? Eço so. Laki bu iş boyun mutlak bitmeyi Denecenin metteşlerim Benim adım Hacı Benim Adam bildi al sonra bana duvar edin Hı? Miii Evreşim kuşaklık ince bellidir Burçtan ezberliyordu mu? Unutmuşum efendim ha eh, Ezberleyebildin mi bari? <gülüyor> Oho, su gibi su gibi Hadi görelim! görelim.öyle bakalım sen nedir? Süp lüydük duman duman duman duman Kimsini duyuyor hele çile bülbülüm, çile çile bülbülüm, çile çile bülbülüm, çile, çile bülbülüm. Diğer belki e, burada sözün etmekte yarar var. E, Ziya Osman Saban'ın yazdığı, benim oyunlaştırdığım... Evet, insanlar şimdi fotoğraf Fotoğrafhanesi de e, geç e, artık iki yıla yaklaşan evet. bir süreçte e, tiyatro severlerle buluşuyor. O oyunda ilgi çekecektir e, umarım bu sezonda da. Şu anda da Kadıköy Haldun Taner sahnesinde seyirciyle bulaşan bir başka oyunumuz. evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Sayın Hilmi Zafer Şahin idi. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni. Zaferciğim katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu ikinci gelişim, üçüncü de olur. Şeref duyarız. Ben de görüşmek dileğiyle. Şeref duyarız. Ben sevgili dinleyicilerimiz, Zafer'in de dostluğundan cesaret alarak görüşürken bu program öncesinde, bir dramatuk arkadaşımızı ya da basın bürosundan senin takdir edeceğin bir arkadaşımızı bu program için gönderebilir misin deyince, hayır ben kendim gelmeye sevinirim deyince doğrusu gönendim bir yurttaş yani, olarak ve arkadaş olarak. Ülke Ayvaz ve ailesi <gülüyor> Çok teşekkür. önemli bir at Çok teşekkür ederim sevgili dostum. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.